İslam sinemaya nasıl bakıyor? Yenilerde çıkmış Selçuklu'yu anlatan bir dizi var. Ee, bu konuda görüşleriniz nelerdir? Allah Teala bize müminlere, Müslümanlara emri bil maruf, nehyani'l münker emre diyor. Kuntumü hayru ümmetin uhricet nase ta'muruna bil marufi ve tenheuna ani'l münker. Maruf İslam neyi emrediyorsa Müslümanlar, müminler onu anlatacaklar anlatırken aletler, cihazlar değişir. Sahabe-i kiram zamanında onlar çıkıyorlardı, diyar diyar dolaşıyorlar, hem halleriyle hem lisanlarıyla Allah ve Resul davasını anlatıyorlar, terkin ediyorlardı. Bugün ise bu şekilde anlatma devam edecek fakat bunun karşısında sosyal medya var, sinema var, televizyon var, o vasıtalarla birileri davalarını anlatıyor. Batılı adam önce gazeteyi çıkardı. Onunla kendini anlattı ama daha aktif, daha güncel olabilmek için sinemayı çıkardı. Sonra televizyonu çıkardı. Gün gün, an an insanların hayatına müdahale oldu. Şimdi internet yoluyla dakika dakika insanların dünyasına müdahale oluyorlar. Peki böyle bir muharebenin, böyle bir mücadelenin içerisinde müminler, Müslümanlar kendilerini kenara çekemezler. Biz bu mücadelenin içinde yokuz diyemezler. Olacaklar. Oraları marufun kürsüleri olarak kullanacaklar. Oraları münkeri engelleme merkezleri olarak istihdam edecekler. Oralardan o şekilde istifade edecekler. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyecekler. Fakat burada normal hayatta İslam'ın ölçüleri nelerse onları riayet edecekler. Mahremiyeti riayet edecekler, tesettüre riayet edecekler. Helal la haramın karıştığı yer olmayacak. Nasıl bir çarşı düşünün? Yani batılı adamın çarşısında helal haram iç içedir. Belki haram çok daha önledir. Hatta haram galiptir, baskındır, yüzde 98'dir. Belki yüzde 95'tir. Ama İslam çarşısında haram bütünüyle ayaklar altına alınmıştır. Sinemada böyledir. Batılı adamın sinemasıyla İslam sineması esas da farklı olmalıdır, usulde farklı olmalıdır. Arasında geceyle gündüz kadar fark olmalıdır. Yani bunu söyledikten sonra işte Selçuklu ile alakalı, Osmanlı ile alakalı sinemalar olmalı mı, filmler olmalı mı? Elbette olmalı. Ama orada şeriat ölçüleri en ince, en mahrem noktasına kadar mutlaka ve muhakkak korunmalı, onlara riayet edilmeli. Aksi halde bu İhya olmaz, bu ifsad olur, bu tamir olmaz, bu tahrib olur, yıkmak olur. Yani Selçuklu İslam medeniyetinde muhteşem bir yere sahip. Nasıl? Yani Osmanlı'nın yeri farklı ama Selçuklu ayrı bir yerde duruyor. İslam bitti, Müslümanlar dağıldı, bir daha ayağa kalkmaz dendiği bir zamanda. Bir tarafta Fatimiler var, Kuzey Afrika'ya hakim olmuşlar. Bağdat, Irak, Suriye bölgesine Veyhoğulları hakim olmuş. Hicaz bölgesinde Karamatiler var. Ehli i Sünnet uleması evinden çıkamıyor. Dar ağaçları var. Teravih kılmak bile yasaklanmış. Bağdat'ta camilerin duvarlarında yazılar var. Sahabe-i Kiram radıyallahu Hanım hazaratına sövüyorlar. Böyle bir durum var. Müslümanlar bu karanlık gecenin sabahı yok mu? dediği anda Selçuklu devleti. Selçuk Bey Selçuk Bey Müslüman değil, başta Oğuz-Yabgu devletinde ama sonra anlaşamıyor, ayrılıyor. Geliyor Cend şehrine orada Müslüman oluyor, dervişlerle karşılaşıyor. Allah yolunda cihad etmeye başlıyor, oğlu şehit oluyor, oğlunun iki oğlu var. Tuğrul Bey, Çağrı Bey onları büyütüyor ve Tuğrul Beyle muhteşem bir devlet kuruluyor. Bağdat'a giriyor tekbir sesleriyle. Ehl-i Sünnet'in yeniden yolunu açıyor. Onun için Selçuklu demek, Ehl-i Sünnet'in yolu açılması demek. Selçuklu demek, Muhammed Alparslan demek. Roma'nın kanatlarını kırıp dağıtmak demek. Selçuklu demek, nizam Mülk gibi Kur'an-ı Hakim'i, Sünnet-i Seniye'yi, İslam'daki o siyaset nazariyesini, Üstad'ın ya da anlattığı Baş Yücelik Devleti'ni devlete hakim kılmak demek. Selçuklu demek, İmam Gazali Hazretleri demek, batıniliğin, fatimiliğin ve kilisenin meşailiğin, eski Yunan aklını, İslam aklına hakim kılma iradesini parçalamak demek, dağıtmak demek, yolu aşmak demek. Selçuklu'yu eğer saraya götürür, aşk hikayelerine mahkum ederlerse bu Selçuklu'yu anlatmak değil, Selçuklu'ya ihanet olur. İnşallah dizide, sinemada, yani böyle uydurma, masallar, aşk hikayeleri değil de Selçuklu ne yapmıştır? Bir umutsuzluk anında Müslümanlar bir daha ayağa kalkamaz dendiği anda doğuda bir Türk henüz Müslüman değil, Selçuk. Allah Azze ve Celle onu çıkarıyor, Müslüman oluyor, bir dervişle karşılaşıyor ve sonra onun yolundan, onun soyundan muhteşem bir devlet kuruluyor. ehli sünnet yeniden ayağa kaldırılıyor. Allah Teala o zaviyede sinemalar, filmler, çekmeyi, mahremiyet ölçüle riayet edilerek Müslümanlara nasip eylesin. Bu noktada genç kardeşlerimiz, biz göreve davet edelim. Yani onlar Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seneye sahip olsunlar. Onlar bu hadiseleri sinemaya taşımış olsunlar. Ama tabii Selçuklu sinemaya taşınır. Şeriat ölçüleri en mahrem noktasına varıncaya kadar korunarak. Fakat sahabe-i kiram radıyallahu anhum, özellikle aşere-i mübeşşere, büyük sahabiler onları sinemaya taşımak doğru olmaz. Çünkü onların muazzam bir yeri var. Allah Teala onlardan razı olmuş radıyallahu anhum ve radu'an dolayısıyla kimse onları oynayamaz. Onlar sinemaya taşıyamaz. Bu ölçüyü de sinemayla meşgul olacak kardeşlerim inşallah korumuş olurlar.